Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar içindeki sığ düşünceli bazı kimseler, onları yöneldikleri kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O, dilediğini doğru yola ulaştırır. Böylece biz, sizin insanlara tanık olmanız, elçinin de size tanık olması için, sizi orta bir toplum kıldık. Biz, üzerinde bulunduğun kıbleyi, sırf elçiye uyanları, ökçesi üzerinde dönmüş olanlardan ayırt edelim diye kıble yaptık. Bu, Allah'ın doğru yola ulaştırdığı kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Ama Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah, insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametli olandır. Şüphesiz biz, senin yüzünü göğe çevirip durduğunu görmekteyiz. Elbette ki seni hoşnut olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. O halde bundan böyle yüzünü, Mescid-i Haram tarafına çevir. Sizler de nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin. Kendilerine kitap verilmiş olanlar, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Sen, kendilerine kitap verilmiş olanlara her türlü kanıtı getirsen de, yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Aslında onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Sana bu bilgiler geldikten sonra, Eğer onların tutkularına uyacak olursan, o takdirde sen elbette kendine yazık edenlerden olursun. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız, peygamberi kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen işlerinden bir grup, bildikleri halde yine de gerçeği gizlerler. Gerçek, Rabbinden gelendir. Artık kuşkuya düşenlerden olma. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Siz hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, sonunda Allah sizi mutlaka bir araya getirecektir. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Şüphesiz bu Rabbinden sana gelen bir gerçektir. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki, insanların içlerinden kendilerine yazık edenler dışında sizlere karşı kullanabilecekleri bir kanıtı bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. O halde size olan nimetimi tamamlamam ve sizlerin de doğru yola ulaşmanız için yüzünüzü O'nun tarafına çevirin. Nitekim size, kendi içinizden, size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı, hikmeti ve bilmediklerinizi öğreten bir elçi gönderdik. Öyleyse beni anın ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey inananlar! Sabrederek ve namaz kılarak yardım isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle birliktedir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız. Hiç şüphesiz, Biz sizi korkuyla, açlıkla, mal, can ve ürünlerden eksiltmeyle deneyeceğiz. O halde sabredenleri müjdele. Çünkü onlar başlarına bir kötü olay geldiğinde biz Allah'a aitiz ve elbette ki O'na döneceğiz derler. İşte onlar Rablerinin bağışlamasına ve rahmetine ulaşacak olanlardır. Doğru yola ulaşanlar da bunlardır. Hiç kuşkusuz Safa ile Merve, Allah'ın nişanlarındandır. O halde kim hac veya ümre yaparak Beytullah'ı ziyaret edecek olursa, onları tavaf etmesinde bir sakınca yoktur. Kim isteyerek bir iyilik yaparsa, iyi bilsin ki Allah onun karşılığını veren ve her şeyi çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delilleri ve doğru yolu insanlara kitapta açıklamamızdan sonra gizleyenlere gelince. Onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet edenler lanet eder. Ancak tevbe edenler, durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar müstesna. İşte ben onların tevbelerini kabul ederim. Çünkü ben tevbeleri çok kabul eden, Çok merhamet edenim. Bununla birlikte inkar etmiş ve inkârcı olarak ölmüş olanlara gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Bu yüzden onlar bu lanetin içinde sürekli olarak kalacaklardır. Ne azapları hafifletilecek ne de geciktirileceklerdir. Sizin ilahınız bir Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün bir bir ardınca gelmesinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah'ın gökten indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, orada yaydığı her türlü canlıda, rüzgarları ve yerle gök arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirmesinde, düşünen bir toplum için nice ibretler vardır. İnsanlar içinde Allah'tan başka varlıkları ona eşler tutanlar ve onları Allah'ı sever gibi sevenler vardır. Ancak inananlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Kendilerine yazık edenler azabı görecekleri zaman anlayacakları gibi bütün gücün Allah'a ait bulunduğunu ve Allah'ın azabının pek çetin olduğunu keşke anlayabilselerdi. İşte o zaman kendilerine uyulan kimseler azabı görerek kendilerine uyanlardan uzaklaşacak ve aralarındaki bağlar bütünüyle kopacaktır. Bu durum karşısında uyumuş olanlar Keşke dünyaya bir kez daha dönmemiz mümkün olsaydı da, onların bizi yalnız bırakıp terk ettikleri gibi, biz de onları yalnız bırakıp terk etseydik diyeceklerdir. Böylece Allah, yaptıkları bütün işlerini onlara acı bir pişmanlık duygusu tatlararak gösterecektir. Onlar ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz olan şeylerden yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Şüphesiz ki o size ancak kötü ve çirkin işler yapmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi fısıldar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyum denildiğinde onlar Hayır ''Biz atalarımızı yapar bulduğumuz şeylere uyarız.'' diyerek karşılık verirler. Ama ya ataları bir şey akıl edememiş ve doğru yolu da bulamamışlarsa? Çağrıya kulak vermeyen inkârcıların durumu, hayvanlara seslenen çobanın durumu gibidir. Hayvanlar ancak onun bağırıp çağırmasını duyarlar ama ne dediğini anlamazlar. Çünkü inkar edenler sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. İşte bu yüzden anlamazlar. Ey inananlar! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin, iyi olanlarından yiyin. Eğer gerçekten Allah'a ibadet ediyorsanız, ona şükredin. Allah, size yalnız ölmüş hayvanı, kanı, domuz etini, ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanı yasaklamıştır. Bununla birlikte, kim hakkı çiğnememek ve sınırı aşmamak şartıyla, bunlardan yemek zorunda kalırsa, kendisine bir günah yoktur. Çünkü Allah, çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Allah'ın kitapta indirdiğini gizleyenlere, ve onu az bir değer karşılığında satanlara gelince, onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmamaktadırlar. Kıyamet günü ise Allah onlarla konuşmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapıklığı ve bağışlanma karşılığında da azabı satın almış olanlardır. Meğer onlar ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu böyledir. Çünkü Allah kitabı gerçek olarak indirmiştir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler gerçekten de derin bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik sahibi olmak değildir ama asıl iyilik sahibi olanlar, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edenler, sevmelerine rağmen mallarını yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere verenler ve kölelerin özgürlüklerine kavuşması için harcayanlar, namazı kılanlar, zekatı verenler, söz verdiklerinde sözlerini yerine getirenler, zorda, darda ve savaşta güçlüklere göğüs gerenlerdir. İşte onlar doğru olanlar ve işte onlar Allah'tan korkanlardır. Ey inananlar! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılınmıştır. Hüre karşılık hür, köleye karşılık köle ve kadına karşılık kadın kısas yapılır. Ancak öldüren, ölenin velisi olan din kardeşi tarafından bağışlanırsa, bu takdirde ona örfe uymak ve bağışlayana borcunu güzelce ödemek düşer. Bu, Rabbinizden size bir kolaylık ve bir acımadır. O halde kim bundan böyle sınırı aşarsa, onun için can yakıcı bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Belki sakınırsınız. Sizden mal bırakabilecek durumda olanlara ölüm anı yaklaştığında, ana babalarına ve yakın hısımlarına örfe uygun bir biçimde vasiyette bulunmak farz kılınmıştır. Bu, Allah'tan korkanların yerine getirmesi gereken bir haktır. Kim içeriğini öğrendikten sonra vasiyeti değiştirirse, bunun günahı, onu değiştirenlere aittir. Çünkü Allah çok iyi işiten, çok iyi görendir. Bununla birlikte kim vasiyet edenin bir hata veya günah işlemesinden korkup da tarafların aralarını düzeltirse, bu takdirde ona bir günah yoktur. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Ey inananlar! Oruç, korunmanız için sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günlerde farz kılınmıştır. O halde içinizden kim hasta olur veya yolculukta bulunursa, tutamadığı günler sayısınca, başka günlerde oruç tutsun. Bununla birlikte, orucu tutmakta zorlananların, fidye olarak bir yoksulu doyurmaları gerekir. Kim gönüllü olarak fazladan iyilik yaparsa, bu kendisi için daha iyidir. Ama... Oruç tutmanı sizin için daha iyidir, eğer bilirseniz. Sayılı günler, insanları doğru yola ulaştırmak, doğru yolu ve hakla batılı ayıracak ölçüyü açıklamak üzere, içinde Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse sizden kim bu aya erişirse, onda oruç tutsun. Ancak kim hasta olur veya yolculukta bulunursa, tutamadığı günler sayısınca, başka günlerde oruç tutsun. Allah size kolaylığı diler, zorluğu dilemez. Ama o, sayıyı tamamlamanızı, sizi doğru yola ulaştırmasından dolayı, Allah'ı yüceltmenizi diler. Belki şükredersiniz. Kullarım, sana beni sorduklarında bilsinler ki, ben onlara gerçekten çok yakınım. Beni çağırdığında, Çağıranın çağrısına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma karşılık versinler ve bana inansınlar ki böylece doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesi, kadınlarınızla cinsel ilişkide bulunmanız size helal kılınmıştır. Onlar sizin örtüleriniz, siz de onların örtülerisiniz. Allah sizin kendinize zulmettiğinizi bildi de, tevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Bundan böyle onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiğini isteyin. Fecrin siyah ipliği beyaz ipliğinden sizce ayırt edilinceye kadar yiyin ve için. Sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikaftayken kadınlarınıza yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın koymuş olduğu sınırlardır. Onlara yaklaşmayın. İşte Allah korunup sakınmaları için ayetlerini insanlara böylece açıklamaktadır. Mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin ve insanların mallarından bir bölümünü bile bile günaha girerek yemek için hakimlere vermeyin. Sana yeni ayları soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Evlere arka taraflarından girmeniz iyilik değildir. Asıl erdemli olmak, Allah'tan korkan kimsenin yaptığıdır. O halde artık evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Ama sınırı aşmayın. Çünkü Allah sınırı aşanları sevmez. Onları bulduğunuz yerde öldürün, Ve sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Çünkü fitne çıkarmak öldürmekten daha kötüdür. Sizinle savaşmadıkça onlarla mescidi haramın yanında savaşmayın. Eğer onlar sizinle savaşacak olurlarsa onları öldürün. İşte inkar edenlerin cezası budur. Eğer savaşa son verecek olurlarsa iyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Fitne ortadan kalkıncaya ve din sadece Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer savaşa son verecek olurlarsa, iyi bilin ki artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Haramay, haramaya karşılıktır. Aynı şekilde dokunulmazlıklar da karşılıklıdır. Bu yüzden size kim saldıracak olursa siz de ona onun saldırdığı ölçüde saldırın. Allah'tan korkun ve gerçekten Allah'ın sakınanlarla beraber olduğunu bilin. Allah yolunda harcayın. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın ve iyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Haccı ve ümreyi Allah için tamamlayın. Eğer herhangi bir sebeple hacdan engellenecek olursanız, kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Ve bu kurban, yerine varmadıkça başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden kim hasta olur veya başında bir rahatsızlığı bulunursa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Sonra güvene kavuştuğunuzda, kim hac zamanına kadar ümreden yararlanmak isterse, kolayına gelen kurbanı kesmesi gerekir. Kurban bulamayan kimse, üç gün hac sırasında, ve yedi günde döndüğünde olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu hüküm, ailesi mescid-i haram çevresinde oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah cezası çetin olandır. Hac bilinen aylardadır. Kim bu aylarda ihrama girerek haccı kendine farz kılarsa, artık hac sırasında kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Öyleyse kendinize azık edinin. Ancak hiç kuşku yok ki azığın en iyisi Allah'tan korkmaktır. Ey yakıl sahipleri, öyleyse benden korkun. Hac sırasında Rabbinizin lütuf ve kereminden rızık aramanızda sizin için bir günah yoktur. Arafattan dalga dalga indiğinizde meş'ari haramın yanında Allah'ı anın. Önceleri sapmışken sizi doğru yola ulaştırdığı için onu anın. Sonra insanların dalga dalga akın ettikleri yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Hac ibadetini bitirdiğinizde Allah'ı atalarınızı andığınız gibi hatta daha da çok anın. İnsanlar arasında ey Rabbimiz bize dünyada ver diyenler vardır. Böylelerinin ahirette bir payı yoktur. Onlar arasında ey Rabbimiz bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru diyenler de vardır. İşte kazandıklarından payı olanlar bunlardır. İyi bilin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Sayılı günlerde Allah'ı anın. Kim Mina'dan Mekke'ye iki günde dönmek için acele ederse ya da Mina'da kalma günlerini uzatıp gecikirse, Allah'tan korkan kimse için bunda bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve O'nun huzurunda toplanacağınızı bilin. İnsanlar içinde dünya hayatına dair sözü senin hoşuna giden kimse vardır. O insanların en yalancısı olduğu halde kalbinde olana Allah'ı tanık gösterir. Senden ayrılıp gidince de yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denilince gururu onu günaha sürükler. Böylesine cehennem yeter. Orası ne kötü yataktır. İnsanlar içinde öylesi de vardır ki Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için canını feda eder. Allah kullarına karşı çok şefkatli olandır. Ey inananlar! Barışa tam olarak girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Size apaçık deliller geldikten sonra, yine de doğru yoldan sapacak olursanız, bilin ki Allah çok güçlü, tam hüküm ve hikmet sahibi olandır. Onlar Allah'ın meleklerle birlikte, bulut gölgeleri içinde kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a döndürülecektir. İsrailoğullarına kendilerine ne kadar açık deliller verdiğimizi sor. Kim Allah'ın nimeti kendisine geldikten sonra onu değiştirirse iyi bilsin ki Allah azabı çok şiddetli olandır. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterilmiştir. Bu yüzden inananlarla alay ederler. Oysa Allah'tan korkanlar kıyamet gününde onlardan üstün olacaktır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Başlangıçta insanlar tek bir toplumdular. Sonra Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri göndermiş ve onlarla birlikte anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hükmetmek üzere gerçeği bildiren kitabı da indirmişti. Bununla birlikte kendilerine apaçık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan ötürü o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler kendilerine kitap verilmiş olanlardan başkası değildir. Ancak Allah, inananları, hakkında ayrılığa düşmüş oldukları gerçeğe kendi izniyle ulaştırmıştır. Çünkü Allah, dilediğini doğru yola ulaştırır. Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenlerin benzeri, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öylesine sarsılmışlardı ki, Sonunda peygamber ve onunla birlikte inananlar Allah'ın yardımı ne zaman demişlerdi. Dikkat edin, Allah'ın yardımı çok yakındır. Sana neyi harcayacaklarını soruyorlar. De ki, hayır olarak harcayacağınız mal, ana baba, yakınlar, yetimler, düşkünler ve yolda kalmış kimseler içindir. Hiç kuşkusuz Allah, yapacağınız her hayrı çok iyi bilendir. Hoşunuza gitmediği halde, savaşmak size farz kılındı. Ama hoşlanmadığınız bir şey, sizin için hayırlı olabilir. Aynı şekilde, hoşlandığınız bir şey de sizin için kötü olabilir. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayı, bu ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, bu ayda savaşmak büyük bir günah, Allah yoluna engel olmak, Allah'ı inkar etmek, mescid-i haramın ziyaretini engellemek ve halkını oradan çıkarmaksa, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmaksa, öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onlar eğer güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler. Sizden kim dininden dönüp de inkarcı olarak ölecek olursa, işte onların yaptığı ameller dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Cehennemlik olacak olanlar da bunlardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. İnananlar, hicret edenler ve Allah yolunda savaşanlarsa, işte bunlar, Allah'ın rahmetini umabilirler. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde de insanlar için hem büyük günah, hem de bir takım yararlar vardır. Ancak bunların günahı yararından daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki ihtiyaçtan fazla olanı. İşte Allah düşünmeniz için size ayetlerini böylece açıklamaktadır. Dünya ve ahiret konusunda düşünün. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki onların durumlarını düzeltmek daha hayırlıdır. Ancak onlarla birlikte yaşayacak olursanız onlar artık sizin din kardeşlerinizdir. Allah işleri bozanla düzelteni bilir. Eğer Allah dileseydi, sizi de güçlüye düşürürdü. Gerçekten Allah çok güçlüdür, hikmet sahibi olandır. Allah'a ortak koşan kadınlarla onlar inanmadıkça evlenmeyin. Hoşunuza gitse bile Allah'a ortak koşan bir kadından, inanan bir cariye daha iyidir. İnanmadıkça Allah'a ortak koşan erkekleri de inanan kadınlarla evlendirmeyin. Hoşunuza gitse bile Allah'a ortak koşan bir erkekten inanmış bir köle daha iyidir. Çünkü bunlar sizi ateşe çağırmaktadır. Allah ise izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırıyor. İşte Allah düşünüp öğüt almaları için ayetlerini insanlara böyle açıklamaktadır. Sana kadınların adet halini soruyorlar. De ki, O rahatsızlık veren bir durumdur. Bu yüzden adetliyken kadınlardan uzak durun ve temizlenmedikçe de onlara yaklaşmayın. Temizlendiklerinde ise Allah'ın size söylediği yerden onlara yaklaşın. Hiç kuşkusuz Allah tevbe edenleri sever, çok temizlenenleri de sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Öyleyse tarlanıza dilediğiniz gibi yaklaşın. Kendinize ilerisi için hazırlık yapın, Allah'tan korkun ve mutlaka O'na kavuşacağınızı bilin. Bunu inananlara bildir. Yeminlerinizden dolayı Allah'ın adını iyilik etmenize, sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah her şeyi işiten ve iyi bilendir. Allah sizi düşünmeden yaptığınız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Ama kalplerinizin bilinçli olarak yapmış olduğu yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Allah çok bağışlayan, çok yumuşak davranandır. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenlerin 4 aya kadar bekleme hakları vardır. Eğer bu süre içinde yeminlerinden dönecek olurlarsa kuşku yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Eğer onlar boşanmaya karar verirlerse ayrılırlar. Hiç kuşkusuz Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Boşanmış kadınlar kendileri için üç hayız süresince beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Bu süre içinde barışmak isterlerse kocaları onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kocalarının onların üzerinde belli hakları olduğu gibi, onların da kocaları üzerinde belli hakları vardır. Ancak erkeklerin kadınlar üzerinde bir dereceleri vardır. Allah çok güçlü, tam hüküm ve hikmet sahibi olandır. Boşama iki defadır. Bundan sonra iyilikle tutmak ya da güzellikle salı vermek vardır. Kadınlara vermiş olduğunuz herhangi bir şeyi geri almanız size helal olmaz. Ancak eşlerin, Allah'ın koymuş olduğu sınırları koruyamayacaklarından korkmaları durumu bunun dışındadır. Eğer onların Allah'ın koymuş olduğu sınırları koruyamayacaklarından korkacak olursanız, o zaman kadının kendisini boşaması için kocasına vermiş olduğu fidyeden dolayı ikisi içinde herhangi bir günah yoktur. Bunlar... Allah'ın koymuş olduğu sınırlardır. O halde sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, iyi bilin ki onlar kendilerine yazık edenlerdir. Bundan sonra erkek kadını üçüncü defa boşarsa, artık kadın başka bir eşle evlenmedikçe kendisine helal olmaz. Ancak yeni koca da onu boşayacak olursa, Allah'ın koymuş olduğu sınırları koruyabileceklerine inandıkları takdirde eski karı-kocanın yeniden evlenip birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar bilen bir toplum için Allah'ın açıklamakta olduğu sınırlardır. Boşadığınız kadınların bekleme süreleri sona erdiğinde onları iyilikle tutun ya da iyilikle serbest bırakın. Onları haklarına saldırmak ve böylece kendilerine zarar vermek için yanınızda tutmayın. Kim böyle yaparsa iyi bilsin ki kendisine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini alay konusu yapmayın. Allah'ın size olan nimetini, öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve Allah'ın her şeyi çok iyi bilmekte olduğunu bilin. Boşadığınız kadınların bekleme süreleri sona erdiğinde, kendi aralarında iyilikle anlaştıkları takdirde, onların eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Bu, içinizden Allah'a ve ahiret gününe inanmış olanlara verilen öğüttür. Bu sizin için daha iyi ve daha temiz olan bir davranıştır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Boşanmış anneler, Emzirmeyi tamamlatmak isteyenler için çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Bu süre içinde onların örfe uygun olarak yiyecek ve giyecek harcamaları çocuk babasına aittir. Bununla birlikte hiç kimse gücünün yettiğinden başkasıyla yükümlü tutulmaz. Öyleyse ne anne, ne de baba çocuklarından dolayı zarar görmesin. Aynı sorumluluk babanın mirasçısına da düşer. Ancak anne ve baba karşılıklı rıza ve danışma sonucu çocuğun sütten ayrılmasını isterlerse, bundan dolayı kendilerine bir günah yoktur. Eğer çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz, örfe uygun olarak ona vereceğiniz ücreti güven altına aldığınız takdirde size bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve Allah'ın yapmakta olduklarınızı çok iyi gören olduğunu bilin. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına evlenmeden 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna vardıklarında, kendileri için örfe uygun olarak yaptıklarından dolayı size bir günah yoktur. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Bununla birlikte bekleme süresi içinde olan bu kadınlarla, üstü kapalı bir biçimde evlenme isteğinizi belli etmenizden, ya da bu isteği içinizde saklamanızdan dolayı size bir günah yoktur. Çünkü Allah gerçekten sizin onlarla evlenmek isteyeceğinizi bilmektedir. Ancak örfe uygun olan söz söylemeniz dışında onlarla gizlice buluşma sözü vermeyin. Farz olan bekleme süresi sona ermeden de evlilik akdi yapmaya kalkışmayın. Allah'ın sizin içinizdekilerini bilmekte olduğunu bilin ve ondan sakının. Ve yine bilin ki Allah çok bağışlayan ve çok yumuşak davranandır. Henüz dokunmadığınız veya kendilerine bir mehir belirlemediğiniz kadınları boşamanızdan dolayı da size bir günah yoktur. Bu durumda onlara zengin olan kendi gücüne göre, yoksul olan da kendi gücüne göre olmak üzere örfe uygun olarak bir teselli hediyesi versin. Bu, iyi davrananlar üzerine bir borçtur. Eğer onları kendilerine henüz dokunmadan ama mehirlerini belirledikten sonra boşayacak olursanız, o zaman onlara belirlediğiniz mehrin yarısını verin. Ancak kadınların haklarından vazgeçmesi ya da nikah akdini elinde bulunduranın bu hakkı bağışlaması durumu bunun dışındadır. Sizin bağışlamanız takvaya daha yakındır. Şu halde aranızdaki iyiliği unutmayın. Çünkü Allah, yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun. Eğer korku içinde bulunursanız, namazlarınızı yürürken veya binek üzerinde giderken kılın. Güvene eriştiğinizde, bilmediğinizi size öğrettiğinden dolayı Allah'ı anın. Sizden ölüp de geride eşler bırakan erkekler, eşlerine bir yıl boyunca geçimlerini sağlayacak mal verilmesini ve bu süre içinde evlerinden çıkarılmamalarını tavsiye etsinler. Ancak kendileri çıkarlarsa, bu takdirde kendi başlarına örfe uygun olarak yapacaklarından dolayı size bir sorumluluk yoktur. Allah gerçekten çok güçlü, tam hüküm ve hikmet sahibi olandır. Boşanmış kadınlarda örfe uygun olarak geçimlerinin sağlanması hakkına sahiptirler. Bu Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Allah aklınızı kullanmanız için size ayetlerini böylece açıklamaktadır. Sen sayıları binlerce olmasına rağmen yine de ölümden korktukları için yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Allah onlara ölün diye seslenmiş ve sonra onları yeniden hayata döndürmüştü. Hiç kuşku yok ki Allah, insanlara karşı çok lütuf sahibidir. Ama insanların çoğu yine de şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Karşılığını kat kat artırarak vereceği güzel bir borcu, Allah'a verecek olan kimdir? Allah hem darlık verir, hem de bolluk verir. Sonunda ona döndürüleceksiniz. Musa'dan sonraki İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar peygamberlerine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da onlara, Ya size savaşmanız emrolunur da savaşmazsanız dediğinde, onlar, bizler yurtlarımızdan çıkarılmışız ve çocuklarımızdan uzaklaştırılmışız, Allah yolunda neden savaşmayalım diye karşılık vermişlerdi. Bununla birlikte onlar, kendilerine savaşmaları emrolununca, içlerinden pek azı dışında savaştan yüz çevirmişlerdi. Allah, kendine yazık edenleri çok iyi bilendir. Peygamberleri onlara, Allah talut'u size hükümdar olarak göndermiştir demişti. Onlar, biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona malca da bolluk verilmemişken, nasıl olur da bize hükümdar olur diye karşılık vermişlerdi. Peygamber de, hiç kuşkusuz Allah, onu sizin için seçmiş ve onu ilim ve beden bakımından üstün kılmıştır. Allah hükümdarlığını dilediğine verir. Allah lütfu geniş olan, çok iyi bilendir demişti. Yine peygamberleri onlara, onun hükümdarlığının işareti, sandığın size gelmesidir. Meleklerin taşıyacağı o sandığın içinde, sizin için Rabbinizden gelen bir gönül huzuru, Musa ailesiyle Harun ailesinin bırakmış oldukları bir miras olacaktır. Eğer inanmış kimselerseniz, kuşkusuz bunda sizin için bir delil vardır. Sonra Talud, ordusuyla birlikte ayrılınca askerlerine, Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Şu halde, kim ondan içerse, o benden değildir. Ancak, kim ondan içmez ya da bir avuç ile yetinirse, işte o bendendir demişti. Bu yarıya rağmen onlar, İçlerinden çok azı dışında sudan içmişlerdi. Talut ve onunla birlikte inananlar ırmağa geçerlerken, ırmağın öbür ucunda kalanlar, Bugün bizim Calut ve ordusuna karşı koyacak gücümüz yoktur, Dediler. Bunun üzerine Allah'a kavuşacaklarını bilenler ise, Nice sayıca az topluluk, Allah'ın izniyle sayıca çok olan topluluğu yenmiştir. Çünkü Allah, sabredenlerle birliktedir demişlerdi. Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde de onlar, Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, bize direnme gücü ver ve inkarcı olan bu topluluğa karşı bize yardım et diye dua etmişlerdi. Böylece onlar, Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davut da Calut'u öldürdü. Allah, Davud'a hükümdarlık ve bilgelik vermiş ve ona dilediğini öğretmişti. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmını diğer kısmıyla savması olmasaydı, yeryüzünde bozgunculuk egemen olurdu. Ancak Allah, alemlere karşı lütuf sahibidir. İşte bunlar, sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Hiç kuşkusuz sen gönderilen elçilerdensin.